Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Uzun bir aradan sonra tekrardan bu derslerde bizleri buluşturan Allah'a hamdü aralar olsun. Rabbim bu birlikteliğimizi daim eylesin. Hayırlara vesile eylesin. şerlerin define de vesile kılsın inşallah. Ramazan-ı Şerif ayında başladığımız ancak ay ile münasebeti olması hasebiyle kitabımızın başından değil de oruç bahsini ele almış ve bu zaman zarfında da bu konuyu bitirmiş idik. Daha sonradan yaz döneminin araya girmesi, ve eğitim yılının tekrardan başlaması zamanına kadar da bir zamanın olmasından dolayı yeni bölüme başlamamıştık. Elhamdülillah ki yeni eğitim yılımız başladı. Biz de bu vesileyle daha önceden de ifade ettiğimiz üzere kitabımızın başından beri okumaya, bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Bir hakkını okuyabilmeyi, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amel safhasına sokabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İhlas ve samimiyetten de bizleri ayırmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. kitab Tahare. İslam'ın imandan sonra en önemli emri hiç şüphesiz namazdır. Nitekim bu hakikati Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu niyel İslam ala hamsen şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulu ve ikame's salah ila ahir İslam'ın 5 temel şartı beyan edilirken kelime-i şehadetten sonra namazı ikame etmek zikredilmiş, namazı kılmak zikredilmiştir. Bu vesileyle namaz İslam'ın en önemli emirlerindendir. Dünya hayatının sonu, ahiret hayatının başlangıcı olan kabir aleminde de ilk sual imandan sonra namaz olacağını yine Tabarani'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriften öğrenmekteyiz ki اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِيَ الْعَبِدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ As-salatu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kıyamet gününde insanın ilk hesabı çekileceği amel namazdır. Eğer namazdan geçerse diğer amellerden, diğer ibadetlerden geçecek. Ama eğer namazda sınıfta kalırsa diğerlerinden de sınıfta kalacaktır ki Rabbim bu hususta sınıfı geçenlerden cümlemize eylesin inşallah. Bu denli önemli olan bu ibadet ki namaz ibadeti ki İmam Rabbani'nin hatırladığım kadarıyla birinci cildinin 75. mektubu olsa gerek namazın diğer ibadetlerden daha kapsamlı olmasından dolayı bir Müslüman için itikadı tahsiye etmek ne önemli ise namazı da bu derece önem göstermesi bu kişi için kaçınılmaz buyurmuştur. Zira namaz ibadeti diğer ibadetlere cami olan, hatta insanlıktan önce meleklerin dahi kılmış olduğu bir ibadet ve ilk insan, ilk peygamber olan Hz. Adem aleyhissalatü vesselam zamanından günümüze kadar gelen, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile son bulan peygamberler halkasında dahi hiçbir peygamber yoktur ki kendi ümmetine namaz emretmemiş olsun. Hatta dinler tarihi incelendiğinde de e, her bir semavi dinde de namaz olduğunu görmekteyiz. Ancak e, şeriat-ı Muhammediye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bu şeriattaki namaz, en kamil, en mükemmel bir mertebeye ulaşarak daha farklı bir şekilde e, günümüze gelmiş ve biz bu şekilde emrolmuşuzdur. Peki bunu niçin anlatıyoruz? Şundan dolayı kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız, meseleleri irdelemeye başlamadan önce tertip olarak hep kitab-ı taharete öncelik vermiş. Önce taharetten başlamış, daha sonra da namaz ve diğer ibadetler ve muamelata geçiş yapmıştır. Peki niye öncelik taharete vermiştir? Çünkü imandan sonra en önemli ibadetin namaz olması... Ve namazın da olmazsa olmaz olan şartlarından bir tanesinde taharet olmasından dolayı taharete öncelik vermiştir. Taharet, temizlik anlamında ki bunun hakkında inşallah konuşacağız ve bu temizlik ki belli uslup ile yapılması gereken bir temizlik namazın ön şartıdır. Ve namaz için kaçınılmazdır ve bu sebepten dolayı taharetin bilinmesi öncelik arz eder. Nedir peki taharet? Sözlükte nazafet anlamında, temizlik anlamında, şeri şerifte ise hakiki ve hükmü olan encastan, necislerden temizlenme anlamındadır. Tıharit dendiği zaman genelde üç başlıkta ele alınır. Maddi kirlerden temizlik, hükmü kirlerden temizlik, bir de manevi kirlerden temizlik. Maddi Kirlerden temizlik, işte beden, elbise veya da civar, etraf temizliliği. Hükmü temizlilik, abdest veya gusül. Manevi temizlilik ise kişinin yalandan, gıybetten, dedikuddan, hasetten ve bu emsal kötü ahlaklardan kendini arındırmasıdır. Manevi temizliğin alanı tasavvuf ve züht olması hasebiyle Taharet babında bu konu irdelenmez. Taharet dendiği zaman maddi ve hükmü temizlik ele alınmıştır. Ki bunlar da namazın ön şartlarındandır. Maddi temizlik, beden temizliliği, elbise temizliliği ve namaz kılacağımız mekanın temizliliğidir ki bu mekandan kast edilen nedir? Bunları inşallah ileriki saatlerde veya ileriki günlerde temas edildikçe de incelemeye gayret edeceğiz. Ancak temizlik dendiği zaman yani taharet kavramını beyan ederken bunun günümüzdeki ifadesiyle ile karıştırmamamız gerekir. Hijyenlik de bir temizliliktir ancak hijyende kastedilen mikroplardan arınmadır. Dolayısıyla taharet şer'i bir temizlik Hijyen ise mikroplardan arınmaya tahallük eden bir temizliktir ki bu sebeple hijyeni ifade eden temizlik şer'an taharet mesabesine gelmeyebilir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekmektedir. Söz gelimi etil alkolle temizlik yapılıyor günümüz tıp aleminde ve bu hijyen olarak beyan ediliyor. Çünkü mikrobu öldürücü unsurdur veya bir takım kimyasal maddelerle bu yapılabiliyor. Oysa aynı bu kimyasal veya etil alkolü ele alacak olursak bununla e, İslam hukukunda pis kabul edilen bir şeyin temizlenmesi mümkün olur mu? Veya temizlenecek olursa bu temizlik İslam hukukuna göre temizlik olarak değerlendirilir mi? İşte meselemiz buna dairdir ki taharet neyle yapılır? Tahareti yapılacak olan akıcı maddede aranan özellikler nelerdir? Bunları bilmemiz ve bu bilgiler doğrultusunda bu sahallere cevap vermek gerekir. Dedik taharet dedik, taharet temizliktir. Dini literatürde ise necislerden temizliktir, encastan temizliktir. Ve bu necislerde hakiki necaset veya hükmü necaset. Ee, konumuzu öncelikle temizliğe ancak temizlikteki hükmü necasete öncelik verilecek. Ve hükmü necaseti de iki başlıkta ele alacağız. Kübra olan necaset, sura olan necaset. Kübra, hadesi Ekber diye tabir ettiğimiz e, cünüplülük, cenabetlilik, bu halden temizlilik ki buna gusül deniyor. Hadesi Eskar diye ifade ettiğimiz abdestsizlilik, bu halden temizlenmeye ise abdest deniyor, vudu deniyor. Nasip olursa önceliğimiz hadesi Eskar yani abdestsizliliğin izalesi ki bunun izalesi için gerekli olan abdest, abdestin farzları, sünnetleri, müstahapları ve bu abdesti gerektirici olan durumlar nelerdir? Bunlara temas edilecek. Ve bunlar bittikten sonra da Hades-i Ekber diye tabir ettiğimiz, yani büyük Hades, e, bu da cünüplülük, cenabetliliktir. Bunun izalesi için yapılması gereken gusül abdesti, boy abdesti, bunun farzları, sünnetleri ve müstahapları. Bir de bu Hades'i gerekli kılan, yani yıkanmayı vacip kılan durum nedir? Bunlardan bahsedilecek ve böylece hükmü necasetten temizlilik babı kapanacaktır. Ve daha sonraki hakiki necasetten temizlilik bildiğimiz fiziksel anlamdaki temizliktir. Bunlar neyle yapılır ki? Suları inceleyeceğiz. Hangi tür sularla temizlik yapılabilir? Suda olması gereken özellikler nelerdir? Ve hangi maddeler İslam hukukunda pis kabul edilir? Ve puscilik derecesinde işte galize olması, hafife olması gibi meselelere temas edilecek. Ve bu konularda bittikten sonra namaz bahsine inşallah geçiş yapılacaktır. Okuyacağımız kitap ki daha önceden başlamıştık. İmam-ı Kuduri'nin ki 400'lü yıllarda yaşamış olan ve mütüne erba diye tabir edilen dört metinden biri kabul edilen muhtasar veya el-kitab e, el veya el-kuduri diye meşhur olan e, fıkıh kitabı, metin kitabı. Ancak bu kitabın özelliği müdellel olmamasıdır. Yani metin kitabı olduğu için mezhepte fetva olan görüş neyse o verilir ve o görüşün deliline yer verilmez. Ama bununla beraber bazı noktalarda ayet veya hadis-i şerif getirilebiliyor. Bu tamamıyla teberrük iledir Yoksa her bir hükme dair delil getirecek diye bir kural yoktur. Çünkü bu kitap müdellel bir kitap değil. Yani delille beraber delilin serdedileceği bir kitap değildir. Ama Musannif Rahimullah kitabına Allah'ın kelamıyla başlama adına ve taharette de öncülük olan temizlilik yani hükmü necasetten temizlik ki abdestin farzlarını ifade eden ayet-i kerimesine yer vererek ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi bununla başlayarak buyuruyor ki Kale Allahü Teala Mevla Teala Hazretleri buyuruyor estağfurullah Ya eyyühellezîne âmenû izâ kumtum ilâssalâti fâgzili vucûhekum ve eydiyeküm ilel merâfiqi ve msahû birûsikum ve arjulakum ilel ke'beyn Ey iman edenler! Namaz kılmayı murad ettiğinizde şayet abdestsizseniz yüzlerinizi yıkayın, ellerinizi mirfaklarıyla beraber yıkayın, başlarınıza mes verin ve ayaklarınızda çıkık kemikleriyle beraber yıkayın. Şimdi bu ayet Kerime'den anlaşıldığı üzere abdestin farzları nelerdir? Musannif ona temas üzere diyor ki ve fardu tahare. Buradaki kast edilen abdesttir. Abdestin farzları gaslul alda -e ithlas ve 3 uzvun yıkanması, bir uzuvun da meshedilmesidir. Şimdi e, farz var, vacip var, sünnet var, müstehab var, edep var. Farz dediğimiz zamanda da bu da kendi arasında iki kısımda incelenir. Kat'i olan farz, iştihadi olan farz. Bahse konu olan üç uzvun yıkanması ve başın mesedilmesinin edilmesinin farziyeti kat'i bir farzdır. Çünkü ayetle sabittir, Kur'an ayetiyle sabittir. Ancak yüzün miktarının ne olacağı, elin miktarının yani yıkanacak olan el miktarının ne olacağı, işte edilecek baştaki miktarının ne olacağına dair ifadeler ise bunları ifade eden farziyet gibi kat'i olmadığı için buna iştihadi farz ifadesi kullanılmaktadır. Bir hüküm vardır. Bir de hükmün delili vardır. Hükmün mukavemeti delilin mukavemetine göredir. Delilin de iki tarafı vardır. Bir vurudu yani bize gelişi, bir de o delilin o hükme delaleti. Eğer delilin vurudu ve delaleti kat'i ise ifade edeceği hüküm yapılmasına dair ise farz, yapılmamasına dair ise haramdır. Ancak delilin vurudu veya delaleti ikisinden biri zanni ise bu takdirde farziyet, vacibiyete Veyahut da içtihadi farza talük eder. Eğer yapılmamasına talük ediyor ise de tahrimen mekruh şeklinde ifade edilir. Veya haram şeklinde ifade edilmişse de bu haram içtihadi haramdır. Peki ne fark var? Fark tamamıyla itikadla alakalıdır. Yani birini inkar insanı küfre sokarken bir diğerini inkar insanı küfre sokmaz. Ama amel safhasında yapılmasında her ikisinin sonucu aynı olmalıdır. Yani söz gelimi bir kişi kalkıp da işte başı mesh etmek abdeste farz değildir dese bu insan iman dairesinden çıkar. Çünkü Kur'an ayetini açık bir şekilde inkar etmiş olur. Ama biri kalkıp da başın mesedileceği miktar işte dörtte bir değil de bir parçadır veya tamamıdır, üçte ikidir şeklinde farklı ifadeler kullanacak olursa bu insana kafir olduğu ifadesini kullanmamız hata olur çünkü ayet-i kerimenin delaleti başın yıkan meshedilmesidir vemsahu bi'l usukum ama başın ne kadarının meshedilmesi ayet-i kerimenin delaleti kat'i değil bu noktada hadis-i şerifler vardır ve hadis-i şeriflerin vurudu da zanni olduğundan dolayı bu hüküm kat'i bir hüküm olmayacak bu sebeple Hanefi mezhebi farklı demiş, Şafi mezhebi farklı demiş, Malikiler ve Hanbeliler bu noktada farklı demiş oluyor. Yani iştihattaki bu farklılıkların kaynağı delaletinin kesin olmaması veya da vrudunun kesin olmaması diğer noktalarda. Peki şuna da temas etmek gerekir. farzı ı ile vacip arasında bir fark var mı? Yani diyeceğiz ki işte başın dörtte birini mes etmek Farzdır ama farzı ı başı mes farzdır, farzı kat'i, vitin namazını kılmak vaciptir, yassı namazının farzı ise farzı kat'idir. Peki vitin namazına vacip ifadesini kullanıyoruz. Başın dörtte birinin mesedilmesine vaci vacip farzı ı ifadesini kullanıyoruz. Oysa her ikisinin de arka planı aynı, delaletinde veyahut da katiyetin bulunmaması. Peki bu tabirde bir farklılık var mı yok mu? Bu noktada i̇bn Abid'in Rahimoğlu'la haşiyesinde bu konuya dair matla açıyor ve diyor ki farzın itimamına tağlük eden bir mesele ise buna farz-ı denir. Ama müstakil bir hüküm ise buna da vacip ifadesi kullanılır. Bunu örnek üzerinde anlamamız gerekirse başın mesledilmesi abdeste farzdır veya yüzün yıkanması abdeste farzdır. Ama yüzün miktarının ile alakalı, işte başın dörtte birine mesledilmesi, başın işte müvacihe diye tabir ettiğimiz e, yöneldiğinde nereleri görüyorsak oralarını yıkanmasının gerekliliği bir farzın ile alakalıdır. Müstakil bir şey olmadığı için buna vacip ifadesi değil, farz-ı iştihadi ifadesi kullanılmıştır. Ancak vitir namazı ise müstakil bir namazdır, müstakil bir ibadettir. Bir farzın itmamına tağlük eden bir ibadet değildir. Bu sebeple ona farz-ı değil, vacip kavramı kullanılmıştır. Bu şekilde arada bir luans farkı da vardır. Şimdi yine konumuza dönecek olursak ayet-i kerimeyi okuduk ve bu ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere ve fardu tahare abdestin farzı gassül a'da-i üç uzvun yıkanması ve me re's ve başın mesh Üç uzuvdan kast edilen yüz, eller ve ayaklar. E, aslında bunlar beş tanedir. E, ama bunları yani yüzü tek kabul ediyor. Zaten tektir. İki eli tek el, iki ayağı da tek ayak olarak değerlendirecek olursak e, üç uzuv olarak değerlendirilmiştir. Aslında beş uzuvun yıkanmasıdır. Ve bir uzuv olan başında mesedilmesi Peki gasil nedir? Yıkamak nedir? Bununla alakalı... Suyu akıtmaya gasil denir. Ancak bu gasilde yani yıkamada aranan şart nedir? Aramada şartın imamlar arasında Hanefi mesemdi. imamlar arasında görüş farklılığı vardır. i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah diyor ki eğer su uzva akıtılacak olsa velev ki o uzuvdan damlalar halinde yere damlamasa bile burada gasil gerçekleşmiştir. Oysa tarafeyn yani Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah da diyor ki hayır uzva suyun temas etmesi ve oradan akması en azından bir veya iki damla yere damlamasıdır. Eğer damlama söz konusu değilse buna gasil denmez. Yani buna yıkama denmez. Tabi bunun semeresi nerede ortaya çıkar? E, varsayım olarak abdestsiz olan bir kimse kar veya buza abdest uzuvlarını sürse ve bu şekilde orada bir ıslaklık meydana gelse ancak bir damlama söz konusu değil ise, bu kişinin abdesti yerine gelir mi gelmez mi? İşte İmam Ebu Yusuf rahimahullah abdestinin yerine geleceği tarafeine göre i̇mam Azam ve İmam Muhammed rahimahullah'a göre ise bu kişinin abdestinin olmayacağı. Bu gibi yerde e, bu e, ihtilafın semeresi ortaya çıkar. Ki ibadet bablarında genelde tercih Ebu Hanife Rahimullah'ın görüşü ki ihtiyat da budur zaten. O yüzden gasil dediğimizde illa ki bir veya iki damlanın damlaması gerekir. Yani suyu uzuv akıttığımız zaman o su o uzuvda kaybolmayacak. Oradan uzuvdan bir veya iki damla en az tabi en asgari olarak damlaması suretiyle bir yıkama gerçekleşmişse ona gasil denilebilir. Dolayısıyla yıkamaktaki aranan şart budur. Peki mes diyoruz. Mes nedir? Mes Suyun mes mahalline temas etmesi demektir. Gasilden farklıdır. Gasilde yani yıkamada e, suyu akıtacaksın ve su oradan bir veya iki damla halinde akıp gidecek. Ama mesle ise suyun sadece o mahalle temas etmesi. Hatta kişinin oraya elini temas ettirmesi bile şart değildir. Buna göre yağmurlu bir havada kişi... Çıplak baş ile dışarı çıkacak olsa ve başı ıslansa, elini velev ki temas ettirmese bile bu kişi başına mes vermiş olur. Yine kitaplarımızda geçer, aya giilen meste mes vermek gerekmesi durumunda e, bu nemli bir havada, yani çimlerin ıslanmış olduğu bir e, sabahları olur genelde bu. Öyle bir zamanda dışarı çıksa ve mesli ıslansa velev ki elini üzerine temas ettirmese bile bu yine mes gerçekleşmiş olur. Demek ki meste suyun isabet etmesi gerekiyor. Gasil'de ise tercih edilen görüşe göre ki bu e, tarafeinin görüşüdür. Ebu Anife'l İmami bu Yusuf Allah onlara rahmet eylesin. Onların görüşüdür. Onlara göre illa ki e, damlalar halinde bir veya iki damlanın akması gerekecektir. Şimdi bu e, farz olan e, miktar yüzün yıkanması dedik. E, yüz nedir peki? Bunu anlatmamız gerekir. Ancak metinde buna temas edilmiyor. Şerhlere baktığımız zaman yüzü en ve boy olarak tanımlamaktadırlar. En olarak iki kulak yumuşağı, boy olarak ise alın bitiminden çene altına kadar olan bölüm yüz olarak değerlendirilir. Yani boylamasını anından çene altına, enlemesine ise iki kulak yumuşağın arası olan şu bölüme ki bu muvaceheden baktığın zaman e, görmüş olduğun alandır. Bu bölgenin yıkanması farzdır. Yüz dediğimiz zaman bunu anlamamız gerekir. E, tabii bu noktada gözlerin içi yıkanması farz mıdır? Yani göz içi yüz e, kavramına girer mi girmez mi? Burada da tartışma olsa da yine Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre gözlerin içi yüz kavramından değildir. Yüz sınırları içinde değildir. Dolayısıyla abdest esnasında gözleri açık tutmak veya gözün içine suyu ulaştırmak şart değil. Aksine bu hareket yani gözün içine suyu ulaştırmanın göze zararı olduğu da kitaplarımızda ifade edilmiş. Yine kitaplarımızda var olan bir bilgi. Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas, Allah onlara rahmet eylesin, bu konuda çok fazla mübaleğa yaptığından dolayı görme kabiliyetlerinin kaybettikleri de yine kitaplarımızda meskurdur. Dolayısıyla gözün içini yıkamak abdeste veya gusulde farz değildir. E, tabii bunun semeresi güncelleştirecek olursak lens kullanan kişilerin, yani gözünde lens olan bir kimsenin abdest esnasında lenslerini çıkarması da gerekmeyecektir. Bunu da bu şekilde anlamamız gerekir. Bir de Fovari ile yani kulak yumuşağı ile fovari arasında bulunan bir bölüm vardır. E, yüz dediğimiz zaman bu bölümün de yıkanması gerekir mi gerekmez mi? E, bu noktada da tartışma olmakla beraber tercih edilen görüşe göre bu bölgenin de yıkanması e, farzdır. E, yüz sınırına girmektedir. Peki dudakla alakalı meselede ise deniyor ki Fetevain diye de bu ibare var. Normal şartlarda kişi ağzını yumduğunda dışarıda kalan kimse yüz sınırındadır. İçeride kalan kimse ise içeridedir, iç kısımdadır. Bu sebeple dışarıda olan bölüm yıkanılacaktır ama iç kısmının yıkanması abdeste farz değildir. Yani normal şekilde kişi ağzını kapatıyor ve yüzünü yıkadığında suyun temas ettiği her bir noktada yıkanmış olacaktır. E, Saç-sakal e, durumuna geldiğimizde de e, zaten saç için değil de özellikle sakalda e, sakalları sık olan, bıyıkları sık olan, altına suyun ulaşmasında zahmet olan veya bakıldığında e, dibi gözükmeyen, gözükmeyecek derecede bir sıklılık varsa bu kimse suyu diplerine ulaştırması abdeste farz değil. Sadece sati olarak üst tarafını yıkar e, ki sünnetlerinde de gelecek daha sonradan sakallarını hilaller. Ki bu da sünnettir. Ama sakalı seyrek olan bir kimsenin ise illaki suyu diplerine ulaştırması gerekecektir. Tabi bu noktada şöyle bir soru akla geliyor. Diyelim ki kişi sakallı veya bıyıklı abdestini aldı. E, abdestliyken sakallarını ve bıyıklarını kesse. Tabi kesmek doğru mudur değil midir bir bahsediger. Ondan bahsetmiyoruz. Konumuzla alakalı. E, bunu ilk derslerimizde incelemiştik. Hatırlarsanız demiştik ki fıkı odaklıdır. Yani meseleyle irtibattı olarak o konuya dair meseleyi anlatır. Yoksa bunun civarında farklı alanlarda bu doğru mudur değil midir? Bu bir bahsedigerdir. Hangi konuyla alakalı ise o konuda o işlenecektir. Bunu şimdi için söylüyoruz. Vereceğimiz örneklerde o örneklerin caizlilik veya ile alakalı e, herhangi bir dillendirme yapmıyoruz. O farklı bir meseledir. Dolayısıyla sadece konuya odaklanmamız gerekir. Mesela bahsedeceğiz. Saçında boya olan bir kimsenin başına mes vermesi. Boya caiz midir, değil midir? Bu bahsediğirdir. Şimdi peki abdestten sonra kişi dedik ya, bıyığını veya sakalını kesecek olsa bu kimse abdestini yenilemesine gerek var mı? Özellikle sık sakallı olan kişi için. Çünkü sakalı seyrek olan kimse zaten diplerini yıkamıştır. Diplerini yıkadığından dolayı sakalın olup olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Ama sık sakallı olan bir kimse dibini yıkamamış, sakalın üstünü yıkamıştır. E, sakal kesildiğinde ise bu kişinin yıkanmamış bölgeleri ortaya çıkmış olur ki bunların tekrardan yıkanması gerekir mi gerekmez mi? E, bu noktada Hanefi kaynaklarında e, iki farklı rivayetten bahsediliyor. İbn-i Sema ve Natifi'den gelen rivayetler e, İbn-i göre... Allah onlara rahmet eylesin. Gerek saç olsun, gerek sakal olsun, tıraş edilmesi durumunda abdestin iade edilmesine gerek yoktur. Sakaldı, saçta yoktur, mes etmiştir. Yani bol saçta olan bir kimse düşünelim. Saçın üzerine mes vermiştir. Daha sonradan saçını kesmiştir. Bu kişi meslini iade etmeyecek. Sakallarını yıkamıştır. Daha sonradan sakalını kesmiştir. Bu kimsenin de abdestini iade etmesine gerek yoktur. Ancak Natifi Rahimullah ise, Yapmış olduğu rivayette saçın kesiminde meslin iade edilmesinin gerekli olmadığından bahsediyor. Bu noktada hemfikirdir. Zira mes saça değil başa yapılmaktadır. Dolayısıyla bu kimse de başına mes vermiştir. Sakçının olup olmaması sonucu değiştirmeyecektir. Ancak sakalının seyrek veya da e, sık olması altına suyun ulaşıp ulaştırmamayla alakalı olduğu için sık olan kimse yüzünü yıkadıktan sonra şayet sakalını kesecek olursa veya seyreltecek olursa altına bir daha suyun ulaştırılmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Her ne kadar kitaplarımızda tercih edilen görüş, her ikisinin de tıraşından sonra Abdestin iade edilmemesine yönelik olsa da Natifi'nin bu farklı görüşünden yola çıkarak da ibadet bablarında da imkan nispetince ihtiyatla hareket etmek için saçın tıraşında değil de ama sakalın tıraşında abdestin iadesinin gerekli olacağı ile hükmetmemiz daha ihtiyatlı olsa gerekiriz. Yine bu Abdest ile alakalı dilem ki protez ayağı olan veya protez eli olan bir kimse bunları yıkaması gerekir mi? Bunlara da temas etmek gerekir. Burada da yine bu protezin şekline bakmak gerekir. Yani abdest uzuvu var mı yok mu? Abdest uzvu nedir? El ve ayaktır. Yüzdür. Kişinin diyelim ki elinin bir kısmı kesik bir kısmı o kesik olan kısmı da protez takılmış. Bu protez çıkartılabiliyor takılabiliyor olması bir konu çıkartılamaması ayrı bir konudur. Şayet çıkartılabiliyor ise ve geriye de bir abdest uzvu kalmışsa oranın abdestle yıkanması şüphesiz farzdır. Eğer geriye abdest uzvu kalmamışsa, yani diyelim ki kişinin omuzundan beri eli yoktur, tamamı protezdir. Zaten mahal olmadığından dolayı hüküm de olmayacağı için bu kimse o protezi yıkamakla memur değildir. Ee, peki abdest uzvu var ama protezin ise oradan çıkartılması mümkün değil. O derece takılmıştır. Yani veyahut da bir takım cerrahi işlemlerle çıkartılabiliyor. O zaman kalan kısmı abdest uzvundan ise orası yıkanır. E, abdest uzvundan değilse yıkanmasına gire gerek kalmayacaktır. Peki mefluç olan, felçli olan bir kimsede de abdestte bir farklılık var mıdır? Yani adam eli tutmuyor, hissetmiyor, yıkasa bile yıkadığını anlamıyor. Bu abdestle mani midir? Abdestte farz olan gasildir, yıkamaktır. Yıkanılacak uzvda o yıkanmayı hissetmek abdestin şartlarından değildir. Bu sebeple kişinin felçli olan ayağını veyahut da Elini yıkaması durumunda eğer oraya yıkama tahakkuk etmişse yani su akıtılmış ve birkaç damla dahi olsa oradan su damlamış ise bu gasil gerçekleşmiştir. Yıkama gerçekleşmiştir. Bu sebeple bu kimsenin abdesinde herhangi bir durum söz konusu yani bir sıkıntı söz konusu değildir. Yine bir konu daha var. Fazla uzvu olan kimselerin durumu nedir? Eller yıkanacak diyoruz ama adamın elinde altı parmağı var. İşte kollar yıkanacak diyoruz. Adamın kolunda bir çıkıntı, bir kol daha var. E, bu da buraya girer mi, girmez mi? E, i̇bn Abidin abid Rahimullah bu konuya ele alır ve der ki eğer e, bu fazla uzuv altıncı parmak gibi abdest uzuvlarındaysa onun da yıkanması gerekir. Ama eğer bu uzuv e, işte koldan çıkan ikinci bir kol gibi abdest uzuvundan değil ise bu takdirde bakılır asli uzuv hangisidir? Tam olan uzuv asli uzuvdur. Bunun yıkanması gerekir. Tam olmayan uzuv asli uzuv değildir. Peki asli uzuv yıkanmaz mı? Asli uzuvun tam uzuva denk gelen miktarı yıkanır. Tam uzuvdan fazla olan miktarı ise yıkanması farz değil. Belki müstahaptır, belki edeptir deniyor. E, Kitaplarımızda bu şekilde e, zikredilmiştir. E, bunu da bu şekilde e, incelemiş olduk inşallah. Şimdi devam edelim. Ver mirfakani ver kabe'n yetkülani filgasil. Şimdi ellerin ve ayakların yıkanması dedik. Eller mirfaklara kadar, ayaklarda da çıkık kemiklere kadar. Peki bu mirfaklar yıkanmaya dahil mi ki bu fikih tabirde gaye mugeye dahil midir? Gaye mugeye dahil değil midir ki usulde tartışılan bir konudur. İşte gayeyi met vardır, gayi iskat vardır. E, Mette de dahil değildir, iskat da dahildir. E, bu konuda farklı e, istisnalar da olmakla beraber burada hiç onlara temas etmeden direktmen tercih edilen görüşe göre ki tartışma olmakla beraber mirfak yani diz, e, dirsekler, Elin yıkanmasında dahil olan yani yıkanılacak olan yerdedir. Kaab diye tabir ettiğimiz ayağımızın her iki tarafındaki var olan çıkık kemiklerde yıkanılacak olan yerdedir. Bunların da yıkanması farziyet yoluyladır. Tabi buradaki farziyet ayakların yıkanmasındaki farziyetten farklıdır. Çünkü dersimizin başında söyledik ya, hükmün delilinin hem vurudu hem delaleti yani hem bize gelişi hem de o hükme delaleti kat'i ise farzı kat'i ancak bunlardan biri zanni ise farz-ı Şimdi elde mirfaklara kadar diyor, mirfaklar yıkanacak mı yıkanmayacak mı? Görecelidir, bakışa göre değişebiliyordur ve bu konuda farklı görüşler vardır. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre mirfaklar da eldendir, yıkanması farzdır derken elin yıkanmasındaki farziyet ile mirfan yıkanmasındaki farziyet arasında biraz önce bahsettiğimiz ittifaki ve iştihadi diye tabir ettiğimiz fark vardır. Ama bunun amele yansıyan bir tarafı yoktur. Yani her iki durumda da e, kişi diyelim ki elinin e, yıkaması farzı kat'i olan bölümünü yıkamasa da abdesti olmaz. Yıkanması farzı iştihadi olan bölümünü yıkamaması durumunda da abdesti olmaz. Ve bu halde namaz kılacak olursa bu kişinin namazı sahil olmayacaktır. E, peki fark, fark tamamıyla itikatla alakalıdır. Birini inkar İnsanı küfre getirirken bir diğerini inkar küfre getirmez. İşlihâdi bir mesul, e, meseledir, tartışmaya tavluk eden bir meseledir. Aynı durum ayaklarda varudan çıkık kemikler içinde geçerlidir. Ve mefruzu fi mesir başın mesedilmesindeki farz miktar nedir? E, bundan bahsedeceğiz. Miktarın nasiye buyuruyor musallif, nasiye miktarı. Yani başın ön tarafındaki miktar ki bunu da kendisi beyan ediyor. Ve huve rub'u re's başın dörtte biridir. Lima Rava el-Mughiret ibn-i radiyallahu teala an Hazreti Mughire bin Şube rivayet ediyor ki Ennen Nebi aleyhissalatu vesselam ete subatete kavmin Efendimiz aleyhissalatu vesselam kavmin Künasesine yani çöplüğüne, pisliklerin atıldığı yere gitti. Febale, orada küçük su döktü, abdest bozdu ve tevazda ve ardından abdest aldı. Ve messehe alâ nasiyetihi ve hufey, nasiyesi üzerine ve mesler üzerine mesverdi. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak Hanefi mezhebinde deniyor ki, Başın mesh miktarı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı gibi nasiye miktarıdır. Yani başın dörtte biridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de başı mesh edin buyuruyor ki bu itibarla mücmeldir. Yani miktarı konusunda mücmeldir. Bu hadis-i şerif ise onu beyan etmiştir şeklinde algılanıyor. Bazı rivayetlerde elin üç parmağı ile yapılacak olursa yani bu kadar bir miktar yapılması yeterlidir. Ki bunu nadir rivayet olarak söylense de aslında e, zahir rivayet kitaplarından olan İmam Muhammed'in kitab-ül aslına baktığımızda el bu meseleyi İmam Muhammed'e sual ediyor ve İmam Muhammed Rahimullah ise üç bir parmağın yeterli olacağını söylüyor. Ancak i̇mam Tabi ve İmam-ı Kerhînin Rivayeti ki Hasan İbni Zeyad'ın da Ebu Hanife'den rivayetidir. İllaki nasiye miktarının olması, bu da dörtte bir ile mukayyet olduğundan dolayı Hanefi mezhebinde daha fazla amel edilen görüş bu olmuştur. O yüzden dörtte bir en edna mertebedir ki bundan daha aşağısı olması mes yerine gelmemiş olur. Yine vurguluyoruz, başı mes etmek farzdır. Dörtte birini mes etmek de farzdır ama dörtte birini mes etmenin farziyeti iştihadi farzdır. Yani bu şu demektir ki inkar insanı küfre sokmaz. Eğer böyle olsaydı İmam-ı Şafir Rahimullah gibi bir müştehit imamı küfre nispet etmek olurdu ki aşağı bu çok büyük bir cehalettir. Çünkü dediğimiz gibi bu bölümler iştihadidir. Aynı zamanda bu hadis-i şerif hakkında da konuşmamız gerekirse ki Mughiret tipni Şube'nin radıyallahu teala rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif iki hadis-i şeriften toplamadır. Müslümin rivayet ettiği, bir de İbn-i Macen'in rivayet etmiş olduğu. Her ne kadar ravi aynı olsa da ikisinden derlemedir. Ki birinde Efendimiz'in nasiyesi üzerine ve sarığı üzerine messettiği bir diğerinde ise bevlettiğinden, yani abdest bozluğundan bahsediliyor. Ama Musannif her iki hadis-i şerifi, yani her iki rivayeti daha doğrusu cem ederek burada meseleyi aktarmış oldu. Tabi burada bir mesele daha var. Ona da temas etmekte fayda var. Başın derken saça mı mesedeceğiz, başa mı mesedeceğiz? Bu ne demektir? Şu demek. Uzun saçı olan bir kimsenin sarkmış olan saçlarına vereceği mes geçerli olur mu, olmaz mı? Veya bir bayanın ki uzun saçlıdır, başı üzerine değil de sarkan saçları üzerine mes verecek olursa bu mes geçerli olur mu, olmaz mı? Burada asıl olan baştır. Dolayısıyla saç başa temas eden noktası var ise o saça yapılacak olan mes, başa yapılan mes kabul edilecektir. Ama eğer sarkık bir saç yani arkası baş değil, omuz ise, kulak ise veya ense ise buraya yapılacak olan mes, başa yapılan bir mes değil olmadığından dolayı bu mes geçerli değildir. Hatta özellikle bu kadınlar için işte saçını topuz yapıp da başın üzerine topladıklarında eee abdest esnasında o topuzun üzerine mes verseler, yani başın üzerine değil de topuzun üzerine mes verseler ki o topuz nasılsa başının üzerinde duruyor diye bu caiz olmayacaktır. Çünkü o topuz açıldığında başa temas etmemekte e, diğer yani mes edilmemesi gereken bir uzvun karşılığı olacağı için bu mes de e, geçerli olmayacaktır. Diğer bir meselede eee Protez saç kullanan veyahut da işte e, bu bağlamda e, peruk tekan kimsenin peruk üzerine veya protez saç üzerine mes vermesi mes yerine geçerli olur mu? Tabii yine vurguluyoruz. Protez saç doğru mudur, değil midir? Peruk kullanmak caiz midir, değil midir? Bu meselemiz bu değil. Bunlar hakkında e, zaten sual-cevaplı bölümümüzde, yani ilmal programımıza bunlara detaylı bir şekilde cevaplar vermiştik. Ancak meseleyi sadece abdestle irdeleyecek olursak, yani caizdir değildir bundan e, göz ardı ederek bu konuyu göz ardı ederek bu şekilde bir kimsenin abdest almasında bunun üzerine mes verse bu mes geçerli olur mu olmaz mı? Burada asıl olan ıslaklığın başa temas etmesidir. Dolayısıyla başının üzerinde eğer farklı bir şey varsa işte sarık olması veya takvi olması veya peruk olması veya protest saç olması eğer başa bu ıslaklığı temas ettirmiyor ise bu kimse başına mes vermiş olması. Dolayısıyla abdesti de olmayacaktır. Ama bol miktarda su veriyor ve o su başındaki takkesi emerek altına nüfuz ettiriyor ise ve neticede baş ıslanıyor ise ki geride de söylediğimiz gibi mesten gaye başın ıslanmasıdır. Eli başa temas ettirmek değildir. Dolayısıyla bu kimsenin bu durumda abdesti sahih olacaktır. Yani mes'i geçerli olacak. Ee, peki boyalar için ne diyebiliriz? Veya kına için başını boyatan veya kına yakan kişiler başına mes verdiği zaman bu mes sahi olur mu olmaz mı? Burada da aslında mesele aynı minvaldedir. Eğer o kına veya boya bir tabaka oluşturup da baş, suyun başa temas etmesine mani olursa bu sahi olmaz. Ama eğer mani olmazsa bunda da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır abdest konusunda. Yoksa boyamanın caiz olup olmaması bir bahsediğidir. Ondan bahsetmiyoruz. Ancak yine Kitaplarımızda bahsedilir. Mesela kişi başına kına yakmış olsa, e, yani kına yaptı ve abdest alırken başına mes verdi. Bu durumda kına aksa, suyun ıslaklığıyla kına aksa bu mes olur mu? Olmaz. Olmaması başının ıslanmamasından dolayı değil, suyun mutlak su olmasından çıkmasından kaynaklanıyor. Çünkü kınaya temas eden, yani boyaya temas eden su rengi değişiyor. Vasıfları değişiyor. Bu durumda mutlak su olmaktan başka bir suya dönüşüyor. Bu durumda böyle bir su ile de abdest almak sayı olmayacağından dolayı bu kimse başına mes vermiş olmaz. Bunu da e, fark etmemiz, ayırt etmemiz gerekecektir. Şimdi buraya kadar olan bölümde abdestin farzlarından bahsettik. Farzların katı olan farzları ve iştihadi olan farzları olarak da e, iki şekilde ele aldık. Eşinlik olursa da sünnenil vudu diye bir başlık ki abdestin sünnetleri. Tabi sünnet nedir? Sünnet e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genelde yaptığı veya teşvik ettiği fiil ve davranışlardır. Bazen yapıp bazen yapmadıkları ise mendup, müstahap veya edep olarak Kabul edilmektedir ki burada da abdestin sünnetlerinden bahsedeceğiz. Bazı noktalarda tartışma olacak ki onlara temas edilecek. Yani müstehab mıdır, sünnet midir şeklinde bu da yeri geldikçe inşallah konuşacağız. Tabi burada dikkat edilirse farzdan hemen sünnetlere geçiş yaptık. Bu şu demektir ki abdestin vacipleri yoktur. Daha önceden de söylediğimiz gibi vacip müstakil bir ibadete dairdir. Yani bir farzın itmamına tağlık eden yerlerde ise vacip kavramı kullanılmaz. Dolayısıyla abdestin farzları vardır, iştihadi farzları vardır, sünnet, müstahap ve edepleri vardır ki farzlarını bu şekilde bitirmiş olduk ve nasip olursa sünnetlerinden de devam edeceğiz. Ancak saate baktığımızda bize tanınan vaktin bittiğini görmekteyiz. İnşallah bu kadarlıkta bugün bu haftalık iktifa edelim, yetinelim. İnşallah nasip olursa önümüzdeki haftada kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim anlamayı, anladıklarımızı yaşamayı ve yaşadıklarımızı da anlatarak yaşatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hatadan cümlemizi muhafaza eylesin. Kibirden, riyadan, gösterişten daha keza muhafaza eylesin. Çünkü isim başı ihlastır. İhlas olmadığında bakarsın ki çok büyük şeyler yapıyorsun. Ancak bu yapılanların ahiretteki faydası tamamıyla kişinin samimiyetiyle alakalıdır ki Rabbim bu noktada cümlemize samimiyet ihsan eylesin. Ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim